48. Bölüm Rükhane bin Yezid bir gün Mekke dışında dolaşırken Resulullah Aleyhisselam'ı gördü. Bu iyi bir tesadüf mü yoksa kötü olayların başlangıcı mı diye düşündü. Tek başınaydı. Yanında yardımına koşabilecek kimsesi yoktu başa baş bir mücadele yapılabilir yahut hiç ses çıkartmadan bırakıp gidilebilirdi aslında birkaç kişiyi birden haklayacağına emindi rükhane ama gökteki aya hükmü geçen bir sihrin sahibine ne yapabilirdi en iyisi ses çıkarmadan gitmek miydi acaba ey rükhane Allah'tan korkmaz mısın ''Seni davet ettiğim bu dini kabul etmez misin?'' ''Senin peygamber olduğunu bilsem, söylediğinin gerçek olduğuna inansam hiç durmaz davetini kabul ederdim.'' ''Peki, seninle güreş tutup sırtını yere vurursam peygamber olduğuma inanır mısın?'' Rükane kollarını bir daha yokladı. ''Artık böyle bir teklifi de reddetmek olamazdı.'' ''Evet, peki o halde güreşiyoruz.'' Rükhane ancak bu yolla bir şeyler yapabilirdi. Eline geçen bu fırsatı iyi değerlendirirse büyük bir iş yapmış olacaktı. Birbirini tuttular. resul Ekrem aleyhisselam onu bir sarılışta yere vurmuş, sırtını toprağa yapıştırıvermişti. Rükhane karşı koyma fırsatını bile bulamamış, ne olduğunu da pek anlayamamıştı. Yerden kalktı. ''Ya Muhammed bir daha tutalım.'' dedi. Bunu söylemek hakkıydı. Asmanın böyle bir neticeye ulaşacağını rüyasında görse bile inanamazdı Rükhane. Boş bulunmuş, önem vermemiş fakat gevşek davranmanın cezasını da acı bir mağlubiyetle çekmişti. resul Ekrem aleyhisselam bu teklifi kabul edince Rükhane'nin içini bir sevinç kapladı. Bu defa mutlaka sıkı tutmak ve mutlaka galip gelmek üzere tuttu. Fakat tutar tutmaz yine yerde buldu sırtını. Hiçbir şeyi anlamamış, nasıl yenildiğini bile fark edememişti. Rezil olmuştu. Öteden beri de ile güreş tuttum, bir değil üst üste iki defa mağlup ettim diyebilirdi. Artık Kureyş arasında açık bir alına gezmek haram olacaktı kendisine. Bir daha tutmaya ne dersin amcamın oğlu? Bu teklif de kabul edildi. Üçüncü defa tutuş oldu. Rükhane güreşe fırtına gibi girdi. Köklü ağaç olsa yerinden koparma azmindeydi. Ama bu da fayda vermedi. Rükhane kısa zamanda gökteki yıldızları saymak üzere yere serildi. Hiç itiraz etme imkanı olmayan bir hakikat vardı. Koca bir pehlivan... Küçücük bir çocuğu nasıl top gibi fırlatırsa öyle olmuş. Rükane hiçbir şey yapamadan serilmişti kumlara. Dördüncü bir teklif yapmayı düşünmedi Rükane. Onu yenemeyeceğine, onun akıl almaz gücüne karşı koyamayacağına yüzde beş yüz inanmıştı. Ayağa kalktı. ''Ben şehadet ederim ki ey Muhammed, sen işi bulunmaz bir bassın. <Gülüyor> Vallahi bu yaptığınız güreş aklın almadığı bir iştir dedi. Arzu eder misin ey rükane? Sana bundan daha acayibini göstereyim. Göster. Peygamber Efendimiz ilerideki bir ağaca seslendi. Allah'ın izniyle yanıma gel. Rükane yırtılacak gibi açılan gözlerini tuttu. Yer yarılıyor, ağaç yarılan toprağın arasından yürüyormuş gibi geliyordu. Fakat ağacın geçtiği yerler yine eski halini almaktaydı. Geldi, Resulullah'ın önünde durdu. Rükane parmaklarını ağzına götürdü, hızla ısırdı. Rüya görüp görmediğini kontrol etti. Uyanık olduğunda şüphe yoktu. Ama şu anda önlerinde bulunan ağacın İki dakika önce birkaç yüz adım ileride olduğuna yüz defa yemin edebilirdi. Alemlerin efendisine döndü. Bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Ömrümde böyle bir sihir görmüş değilim. Artık bu acı yerine döndür. Resulullah aleyhisselam gördüğü bu mucizeyi hayır yolunda değerlendirmesini beceremeyen, Allah'ın kudretini düşünmek bile istemeyen adama acıyarak baktı ve ağaca döndü. ''Allah'ın izniyle yerine dön.'' dedi. Ağaç bu defa geldiği tarafa doğru gitmeye başladı. Gitti ve eski yerine durdu. Rükhane oradan gerçek manasıyla malup ve perişan şekilde ayrıldı. Diğer müşriklerin yanına vardığı zaman onlara şu sözü söyledi. Siz Muhammed'in yardımıyla bütün dünyanın insanlarını kendinize bağlayabilirsiniz. Ben ondan daha sihirbaz olanını asla görmüş değilim. Ne oldu ey rükane? Rükane başına gelenleri anlattı. Bir gün asaptan biri Resulullah aleyhisselama, Ya Resulallah, cahiliye devrinde yaptıklarımızdan sorumlu tutulacak mıyız? dedi. Bakışlar bu soruyu soranı buldu. Sanki orada bulunanların gönüllerine tercüman olmuştu. Her birinin bir nice hatırası vardı. Bu hatıraların çoğu acıydı, yüz kızartıcıydı. Bu arada Ömer bin Hattab'ın içi titredi. Üzerinde sayıya gelmez günah vardı. Sadece birkaç yıldır müminlere çektirdiği eziyet, bir başka hesabın bulunmasına ihtiyaç bırakmayacak derecedeydi. Resulullah Efendimiz şu cevabı verdiler. İslam'a girdikten sonraki hayatını güzelce devam ettiren, cahiliyedeki hayatından sorumlu tutulmaz. Fakat Müslüman olduktan sonra da, Kötülüklerini devam ettiren, daha önceki ve sonraki yaptıklarıyla hesaba çekilir. İradesini iyi yönde kullanabilenler için mükemmel bir müjdeydi bu. Allah'ın sonsuz rahmet ve merhameti, iman eden ve bu imana bağlı olarak iyi ameller yapanları, böyle mükafatlandırıyordu. Ama bu müjdeyi de almış olsa, Artık her şey yeniden başlıyor diyemiyordu Ömer. Mesela çığlıklar içinde topraklara gömdüğü kızı ve yor kadar dövdüğü insanlar ne olacaktı? Bunlar birer zulümdü. Bu zulmün izleri hala Allah için secde eden insanların yüzlerinde, göğüslerinde, sırtlarında damgalar halinde duruyordu. Onlar haklarını helal etseler bile bir de sızlayan vicdan vardı. Bu vicdanı susturabilmek kolay değildi. Müminler onun İslam dairesine girmesini büyük nimet ve devlet olarak değerlendirmişlerdi. Onun bulunduğu yerlerde ellerini kollarını sallaya sallaya rahatça gezebiliyor. Onun gittiği tarafta işi olanlar onun yanında yürüyerek kazasız belasız gideceği yere varıyor. Fakat müminlerin kendisine sığındıkları varlığından istifade ettiklerini gören Ömer gururlanıyor, Rabbine hamd ediyor ve şükrediyor. Şurası var ki bazen geçmiş günlerin hatıralarını anarken yolculuk sırasında çamur ve benzeri şeylerden put yapıp yaptıklarını söyleyenlerle birlikte o da gülüyor. O günkü akıllı görünümüne bürünmüş olan ahmaklıklarına şaşırıp kalıyor. Mekkeliler durumdan hiç de memnun değildi. İşler devamlı kötüye gidiyordu. Yıldızlar gelsin. ''Evlerimizin önüne insin, senin peygamber olduğunu bize söylesin'' demeye cesaret edemiyorlardı. Derlerse onun da istedikleri gibi olacağından artık hiç şüphe etmiyorlardı. Hele artık rükane hiç söz anlamıyor. Üç defa üst üste sırtımı yere vurdu. Menat hakkı için nasıl tuttuğunu bile fark edemedim. Hele o ağacın yerleri yara yara geldiğini seyrederken ''Yürü rükânenin üstüne değiverirse'' diyerek aklım çıkmıştı kendimi kurtarabilmek için ağacı yerine göndermesini rica ettim babamın başı için söylüyorum yıldızları gökten birer birer indireceğim dese indirir diyordu Utbe bin Rebia söz aldı o bize karşı gücümüzün yetmeyeceği bir kelamı koz olarak kullanıyor biz o kelamın benzerini hiçbir edipten hiçbir şairden duymadık bize yakışan da ona ilimle cevap vermek, ilimle susturmaktır. Onun altından kalkamayacağı sualler soralım. ''İyi dedin, güzel söyledin ama bizde ilimle gezer.'' Utbe düşündü. ''Kolay var.'' dedi. ''Gideriz Yesrib'e. Orada Yahudi bilginleri var. Onlarla görüşür yardım isteriz. Onlar kitap sahibi insanlar. Bana göre tutulacak yol bu olsa gerekir.'' Bu fikre itiraz eden olmadı. Nadır bin Haris ile Hukbe bin Ebi Muayt bu göreve seçildiler. Kısa zamanda hazırlanarak develerine bindiler. Ama dikkatli olun dedi Ebu Cehil. Onlara soru sorerken cevabını alırken yanınızda kimseler bulunmasın. Sonra sizden önce Muhammed'e ulaştırabilirler. Ayrıca oradan ayrıldıktan sonra dilinizi pek tutun, gevezelik etmeyin. Bir de çabuk gelmeye bakın. Hadi hoşçakalın. Selametle gidin. Birkaç adım atınca Nadir devesini durdurdu. Siz de burada dilinizi tutmasını bilin. Davula Turay'ı vurmayın. Daha fazla beklemeden devesini sürdü Nadir. Günlerce sürecek bu yolculuk bakalım kimin galibiyetiyle sonuçlanacaktı. Devs kabilesinin meşhur şairi Tufeyl bin Amr bir iş için Mekke'ye geldi. Mekke'de tanıdığı, dostluk kurduğu birçok tanıdığı vardı. Ünlü şair için hizmet ve hürmette kusur edilmedi. Hatırı soruldu, hizzet ve ikram yapıldı. Bu arada Muhammed bin Abdullah adında bir sihirbazın türediği, rast geldiğini cin çarpmış gibi çarptı anlatıldı. Etraftan bir sürü misaller gösterildi. Dinleyenlerin kendilerini bir daha onun tuzağından kurtaramadıkları bu sebeple ayağını denk alması, dikkatli olması hatırlatıldı. Bu konuda daha pek çok şey dinledi tufeil Bir başka mecliste aynı ihtarla karşılaştı. Neticede Tufeil bin Amr, belki rast gelirim fark edemeden bir sözünü duyarım korkusuyla kulaklarını pamukla iyice tıkadı. Mekke sokaklarında öyle dolaşmaya başladı. İşlerini gördü, tanıdıklarıyla sohbet etti. Ertesi gün erkenden Mescid-i Haram'daydı. Mekkeliler için hem ibadet hem sohbet yeriydi. ''İşte geliyor'' dediler. Tufeil baktı. Bakarlı bir yürüyüşü vardı gelenin. İnsana emniyet telkin eden nur yüzlü bir adam. Böyle bir şahsiyete sahip olan insanın sihirle uğraşması biraz garip değil mi diye düşündü. Tufeyl kendinden başka kimsenin kulağında pamuğun bulunmadığını fark etti. alemin ahma ben değilim. Neden onların korkmadığından ben korkayım? Onların çekinmediğinden benim çekinmeme sebep ne? İradem kendi elimde. Dinlerim. Hoşlanırsam kabul ederim. Hoşlanmazsam burada beni bağlayan yok. Tufeyl kulaklarından pamukları çıkarıp attı. Dinlediği, dinledi. dinledi. duymadığı, kimselerin Duyamayacağı bir kelam dökülüyordu onun dudaklarından. Muhammed bin Abdullah'ın yüzü ne derece nurani ve güzelse bu kelamda öyle belagatli, öyle tatlıydı. Bu sözler sihir değildi. Tufeil ünlü bir şair olarak Arabistan'da dolaşmış bir kimseydi. Yolculuğu sırasında sihirbazlarla görüşmüş, onların ipe sapa gelmez, çoğu manasız olan sözlerini dinlemişti. Halbuki bu sözlerde erişilmez bir belakat gizliydi. Bir insanın şehir ve edebiyat sahasındaki gücü hangi dereceye ulaşırsa ulaşsın, bu kelamı dinlerken küçülür, yok denecek hale gelirdi. Tufeil o güne kadar söylediği en müessir beyitleri hatırlamaya çalıştı. Daha sonra zihni, İmrul Kays'ı, Tarafe'yi, Nabigay'ı dolaştı. Bunlar o devre imzalarını atmış, ünleri bütün Arabistan'ı tutmuş şairlerdi. Yüzyıllardır şiir dünyasının zirvesine çıkmış olanlar bunlardı. Ama onların şiirleri, dinlediği pek çok hatibin parlak hitabeleri şu anda duyduğu kelamın belagatı karşısında sönük kalıyordu. Bir zaman sonra Resulullah Aleyhisselam yerinden kalktı ve gitti. Tufeil de ardına düştü. Nebi Ekrem evine girdiği zaman o da yetişmişti. Önce kendini tanıttı, sonra sözlerine şöyle devam etti. Ya Muhammed, Kamil seni bana başka türlü tanıttı. Sihrine kapılı verirsin dediler. O derece söylediler ki kulaklarıma pamuk tıkamaktan başka çıkar yol bulamadım. Ancak yine de okuduklarını dinledim. Belagatine hayran kaldım. Bana getirdiğin dini anlat. Resulullah Tufeil'i içeri aldı. İslam dinini anlattı. Allah'ın kelamından dinletti. Tufeil hidayet imamı Resulullah'ı dinledikten sonra duygularını şöyle özetledi. Vallahi anlattığından daha doğru bir din, okuduğundan daha üstün bir kelam bulunmaz. Ben senin getirdiğin dini kabul ediyorum. tufeil böylece yıllar yılı bütün benliğini sarmış olan putperestlik düğümlerini birer birer çözdü. Kalbini Allah ve Resulünden başka hiçbir sevgiye yer bırakmayacak şekilde temizledi. Şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman oldu. Ya Resulallah! Ben kavmi arasında sözü dinlenir bir kişiyim. Şimdi dönüp onlara İslam dinini anlatacağım. Ancak isterim ki Allah'a dua edesin ve bana kavmimi inandırabileceğim bir ayet vermesini diliyesin. Allah'ım, ona delil olacak bir ayet keramet ver. tufeil saadet yolunun büyük rehberiyle vedalaştı ve ayrıldı. Mekke'de kimse onun Müslüman olduğunu bilmemiş, fark edememişti. Nadır ve Ukbe günlerce süren yorucu seyahatlerini Yesri purmalıklarının dibinde noktaladılar. Şehirde bir zaman dolaştılar. Sağı solu gezdiler. Kaynuka, Nadir, Kuleyza Yahudileriyle görüştüler. Nihayet Yahudiler arasında en bilgin, Dinlenen bir iki kişiye dertlerini açtılar. Gelişlerindeki maksadı anlattılar. Adamlar gerçekten okumuş, dinlemiş kişilerdi. Biri dedi ki Size üç tane soru vereceğiz. Bunları şahsın peygamber olmadıkça bilmesi mümkün değil. Eğer bu soruların cevabını dürüst bir şekilde verirse hiç şüphe etmeyin o bir peygamberdir. Onun yoluna girin itaat edin. Cevap veremezse yalancı olduğu ortaya çıkar. Artık gerisi sizin bileceğiniz bir iştir. Nadir ve Ukbe bu görüşmenin aralarında kalmasını rica ettiler. Çünkü fısıltıdan bile haberi oluyor dediler. Daha sonra develerine bindiler, ver elini Mekke diyerek yola koyuldular. Bu arada Asbin bint Resulullah'ın erkek çocuğunun bulunmayışını büyük bir kusur olarak ileri sürdü ve bir mecliste konuşurken bulduğu bu yeni fikrini açıkladı. O epterdir dedi. Epter nesli devam etmeyecek, soyu kuruyacak manasına geliyordu. Kız çocuğuna hiçbir değer vermeyen, soyun erkek evladından devam ettiği inancına kapılanlarca bu bir kusur sayılabilirdi. Ancak insanlar arasında rahmetle anılmaya değer hiçbir şey bırakmadan ardından lanet yağan bir bedbaht olarak örüp gitmek, asıl bu değil mi? Allah'ın peygamber olarak gönderdiği şerefli bir insana çamur saçratmaya çıkmaktan büyük epterlik mi olur? Birden dillere dolandı bu çirkin söz. Sağda solda görülen müminlere, sizin peygamber dediğiniz epterdir diye sataşanlar oldu. Müminlerin gönülleri bu istihsanın verdiği acıyla kavruldu. Nedenmiş o? Gül gibi kızları var. Onlarla devam eder durur onun suyu. Hem o hiçbir zaman unutulmayacak diyenler bulundu. Fakat Cibril-i Emin Resulullah'a Rabül Alemin'den selam getirmiş, üzülmemesini üzülmesi lazım gelenlerin daha başkalar olduğunu hatırlatmıştı. Muhakkak biz sana keseri verdik. O halde bunun şükranesi olarak Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Hiç şüphe edilmesin ki asıl epter olan sana ayıp ve kusur bulmaya çıkandır. Müminler bu sureyi okudukları zaman müşriklerin kalplerinde bir ürperti esti. İyi ki ben demediydim gibi düşünceler zihinleri dolaştı. Ne de olsa kırk yıllık tecrübeleri vardı. Onun haber verdiği şeylerin tıpkı dediği şekilde çıktığına o kadar alışmışlardı ki. Ama asıl ebter lakabını çıkaran vardı. Gözler onu aradı. Bir mecliste bu ayetlerden bahis açıldı. Muhammed de sana ebter diyor denildi. As bin White umursamaz bir şekilde omuz siltmekle yetindi. Ama hedefini şaşırmayan ok gibi kalbine saplanan bu sözlerin ağırlığından kolay kolay kurtulamayacaktı. Ama bu henüz bir başlangıçtı. Dünyada etterliğe atılan ilk adımdı. Yüzyıllar sonra bile onu lanetle anan kimseler bulunacak, Nihayet büyük hesap gününde yüzü üzerine sürüne sürüne huzuru ilahiye varacaktı. Aydınlığa Doğru programımızın 48. bölümünü dinlediniz.